Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Kerem Deniz Sarıgül, Bediz Bayraktar, Ada Bayraktar ve Umut Bayraktar'a teşekkür ederiz. Dilden titreşimler iletişimler. Hazırlayan Mesunam, Emre Dağtaşoğlu. One day each then ışman haydi dolaşma Geçtiğinde boz bulanık Sellerde Haberim aldı Eser Diyar da geldi bizim ellerde, gül reyhan gibi koktu. Gün ışırışımaz, alın yazımız parla, ne alın yazısı, el yazısı de. Sökemeyiz ki biz, ilkokul aydınlığı bile gösterilmeyenler. Biz, pis yöneticilerin mutsuz kişileri. Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını Pis el, pis yürek Sığmazken ataların güne yarına Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına Daha üç yüzyıl evvel omuzlarımızda gök yarısı bayraklar Eğilirdi bu ülkelerin burçları uygarlığımıza Şimdi ta bünyandaki üç çocuk ağızları açlıkla büyümüş Şimdi ta Ereylideki dört çocuk gözleri açlıkla iri Alır karanlıklar karanlıklar ardından gönderdiğim kara lokmazını Sığmazken atalarım güne yarana. Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına. Ne duruyoruz be kardeş? Ne duruyoruz? Aylık bin yeşil var. Varalım dağılalım Kartal Anadolu'dan yeryüzüne Beyler altın uykularından uyanmak üzere Haydi yollarını temizleyelim Al güneşten bile utanmadan Pise Pis yürek, Pis yürek. Sığmazken atalarım Güney yarına Düşmüşüm bay Düşmüşüm, düşmüşüm ben, el kapıları. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Dostlar Tiyatrosu konserinden dinlediğimiz iki kayıtla başladık programa. O Vay Beni Ağlarım ve Almanya'da Çöpçüler idi dinlediğimiz eserler Geçen haftanın sonunda belirttiğim üzere Biz geçen hafta kaldığımız yerden sohbete devam ettik Bu hafta o sohbetin daha doğrusu muhabbetin devamını dinliyor olacaksınız Bilginle pek konuşamadık geçen hafta Hatta pek değil hiç konuşamadık Ondan başlayalım istiyorum bu hafta Aslında koro nedir? Ne gibi özellikleri vardır bu da konuşulabilir de antik Yunan tragedyalarından başlayarak. Koro aslında çok yönlü bir şey ama ben önce yeni nesil Koro üyesi olarak bilgine sormak istiyorum. Ne gibi çalışmalar yapılıyor Koro'da? Birinci ağızdan bu gibi bilgileri almak, birinci ağızdan kastım bir yöneticiden almakla Koro'nun üyesinden almak benim için farklı olduğu için özellikle bunu soruyorum. Yani koromuzda malum 2014'ten itibaren sanat danışmanlığımızı Emin Hoca Emin İğis Hoca'nın, koro şefliğimizde Mutlu Ödemiş'in, Mutlu Ödemiş hocamızın öncülüğünde biz 2014'ten bu yana Ruiz Dostlar Korosu'nun işte yeni koristler, daha doğrusu son koristler olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda Zaman zaman Ruhi Hoca'nın kendi müzik konsepti dahiline, zaman zaman da o konsepti bazen sınırlarını zorlayarak eski söylenen parçaları yeni şekilde tekrardan söyleyebilme olan elde ettiğimiz oluyor. Bunları yeri geldiği zaman konserlerde de icra ediyoruz. Yani netice itibariyle Ruvisu dostlar Korusu'nun son üyeleri olarak iki yıllık bir süreç belki çok uzun bir süreç değil ama verdiğimiz konserlerde gerçekten... Bu iki yıllık acemiliği kat kat e, açtığımızı ve bir anlamda hatta zaman zaman profesyonel koroların vermiş oldukları dinletilere yakın dinletiler vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Yani ben bir üyesi olarak sorarlar ya peki neden müzik evet. yani bu koroya katılmaya nasıl karar verdin? Ee, evet. ne itti? Ya şu açıdan da bunu soruyorum. Çünkü müzikle ilgilenen çok insan evet, var. Evet. Birçok müzikle ilgili bir yerlerde ders alıyorlar. Bir şeyler Hı -hı. yapıyorlar. Bir enstrümana başlıyorlar. Ama ruhisu korosuna birimi tanıştırdı. Evet. Ruhi Su dinliyordun da. O yüzden mi kendini buldun? Ee, rahmetli babam bütün albümlerini bir gün bütün maaşını vererek alıp gelmişti. O zaman 20 albüm vardı. Sultan Suyun'da bitiyordu. 4-5 yaşındaydı menüs. Okumayı öğrenmek değil ama onu ilerletme herhalde Roysun albüm kartonetlerinden öğrenmiş olabilirim. <gülüyor> Çünkü aynı zamanda ben Dadaloğlu'nu, Pir Sultan Abdal'ı, Köroğlu'nu Roysu sayesinde tanıdım. Hatta o zamanki işte biraz fantastik çocuk e, yapısındandır. Pir Sultan Abdal'ın, hepsinin Roysun'un kendisi olduğunu düşünüyordum. <gülüyor> Böyle bir şey vardı. E, hani bunların hepsi Roysu'ya ait. Hatta daha sonra okullar başladığı zaman, ben okula gittiğim zaman ders kitaplarında aynı türkülerin sözlü halini görünce Altta Pirsutan Abla ya da kim her kim yazıyorsa bunun işte Ruhusu'ya ait olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyim vardı. Yani küçük ya ilk dinlediğim isim Ruhusu'dur benim hayatımda da ilk dinledim ve şu anda 26-27 yaşındayım. Yaklaşık bir 22 yıllık bir Rüyusu dinleyicisiyim bu anlamda ve sürekli de dinlerim. Hani daha sonra farklı isimler geldi geçti elbette ama her zaman bir Rüyusu bir köşede kalmıştı. Rüyusu Dostlar Korosu'nda zaten daha sonra işte Sabahın Sahibi Var El Kapıları gibi albümlerinde zaten sürekli dinliyordum. Böyle bir koroya katılmayı çok önceden istiyordum daha çocuk yaşlarda istiyordum ama o zaman tabii fırsat olmadı. Sonra olunca işte 2014'te alımlar olunca gözlerime inanamadım. Yani dedim işte fırsat doğdu falan. Yani çok daha önceden gelen bir şeydi zaten istekti. Ama geç gerçekleşti ne yazık ki. Böyle bir evet. şey olacağını tahmin ettiğim için özellikle evet. sordum bu soruyu. Evet. Bir de dışarıda az önce sohbet ederken Hı -hı. söylemiştin. <gülüyor> Ruhi suyu üzerine eser Hı. yok deyince. Edebiyat evet. alanında doktora yapıyorsun evet. şu anda. Ruhi Su ile ilgili bir monografi çalışması yapmayı düşünmüştün, pekiştin. Evet. evet. Yani böyle bir çalışmayı yapmayı düşünmem bile beni heyecanlandırdı bir halk müziği muhibbi olarak, evet. Ruhi Su'yu seven biri olarak. Umarım yaparsın. Şu evet. anda bununla ilgili zihninde de bir şeyler olsa gerek monografi yapmayı düşünür için. Şu anda taslak halinde oluşturduğum metinlerde iki tespit var. Monografi daha çok iki şeye dayanacaktı. Birincisi Önceki programda hocalarımızın da burada bahsettiği gibi Ruysun'un batılı bir müzik şeyini yerel, ulusal kültürle eklememesi, onunla bir diyalektik oluşturması. Birincisi bununla ilgiliydi. Biz Cumhuriyet'ten itibaren bildiğimiz gibi kültür, sanatın her alanda bir uluslaşma şeyi oldu. Bu uluslaşma müzikte ilk olarak Türk beşleriyle oldu ama Türk beşlerini yaptı son kerte de klasik müzikti. Ruhi, Ruhi Hoca'nın yaptığı ise son kertede halk müziğiydi. Çünkü halk müziği, klasik müzik diyalektiğinde Ruhi ki halk müziği ağır basıyordu o diyalektikte. Mesela bunun en bariz örneği karşılaştırma olarak verelim. Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosu, bir de Ruhi Hoca'nın Yunus Emre long player'ı. Bu ikisi arasındaki fark zaten belli edecektir. Birisi son kertede klasik müziktir. Diğeri daha çok türkü hatta halk şeyine yaklaşan bir formatta. Bir diğeri ise e, şuydu. Ruyu Hoca 1960'dan beri biraz edebiyat tabirleriyle konuşacağım. Kendi alanına ilgili kanondu. 60'lardan bu yana bir kanon. Yani zaten hocalarımız bahsetti burada bir önceki programda. Bugün farklı bir müzik açısında bile bulduğumuz insanlar muhakkak bir şekilde Royusu ile başlıyorlar. Yani Royusu'nun kurduğu temel üzerine yapı inşa ediyorlar. E, mesela nasıl bir yapı? Şöyle bugün e, röportajlarında kitaplarında bunu görüyoruz. Yani hiç İhtimal vermediğimiz isimler bile Ruhi Hoca'yla başım. Bu şey bir de tabii benim kendi alanım olduğu için şiirleri özellikle. Ruhi Hoca'nın şiirleri sürekli bir umut veren. Evet, ve O yönde hiç bahsetmemiştir. Evet, oldu, şiirleri. Izlediğim. Umut şiirleri ve şöyle bir durum var. Şiire bilmiyorum tabii bizim eldeki kayıtlarımıza göre, yani bizim verilere göre geç zamanlarda başlıyor. Evet, evet geç zamanlarda. evet geç başlamış olmasına rağmen gerçekten muazzam derecede bir şiir, muazzam derecede bir içerik ve biçim var. Çünkü Ruyu Hoca'nın şiirlerini bugün altında Ruyu Su yazmasa atıyorum sosyal medya üzerinden paylaştığınız zaman yüzlerce beğeni alır. Hatta çoğu isim bu umutlu şiirleri işte bir Cemal Süreya, bir Turgut Uyar şiiri olarak zanneder. Eminim yani Ruyu'sunun şiirlerini tanıyan birçok isim de bunu iddia edebilir. Geç başlamasına rağmen, çok az şiir yazmasına rağmen 70'lerin sonu ve 80'lerin başında pek çok Edip'ten pek çok şairden çok farklı bir şiir anlayışı tutturmuş ve bunda da gerçekten başarılı olmuş birisi çünkü 80 sonrasında 12 Eylül'ün getirdiği şeylerden dolayı bütün şairler bireyselliğe hemen hemen yönelirken bütün yazarlar bireyselliğe yönelirken Ruyu Hoca şiirini söylemiştir türküsün söylediği gibi yapacağım çalışma bu iki plan üzerine dayanıyor Güzel. kısaca. Ayrıca bunu da hatırlattığın için teşekkür evet, ederim bu yönünü. Öne çıkartmayı unutmuştuk evet. Şimdi bir türkü daha dinleyelim istiyorum Ruhusu'nun hayatı zorluklar ve mücadelelerle geçmiş Hem çok sevdiğim bir türkü hem de Ruhusu'dan dinlemeyi de ayrıca sevdiğim bir türkü Başka yorumlarda olması yanında Mahsus Muhal mi? Muhal'i de çalacağız ama şimdi o da olabilir Şey ben zamanede bir hal gelmesin başa Aa. onu düşünmüştüm Evet ama mahsus mahallede İngilistemde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ruhi Su'nun icrasından Dadaloğlu ve çevresi isimli abimden Zamanede bir hal gelmesin başı isimli türküyü dinliyoruz. Bütün bir sadık yar kalmamış Dost, dost, dost, dost Kalleş yar dost demem haşa Nolacak muhane meydan görme. Olacak muhanet Meydan görmem Edevarine geldikçe elden dost dost dost dost. Beni seyreyle yar du elden her yüze gülen yar olmuş olmuş dost dost dost. Boş boş beni setreyle adudan elden her yüze Ayhude ahetmen açar Bir kapı örterse birini açar Dost, dost, dost, dost Buna dünya derler, hepsi geçer Hangi günü gördün, akşam ol Dünya derler hep işi geçer, aynı günü. Söz bana mı düşer. Tabii orada Bilgin benim hani Kore'ye girişi gibi benim de ruhsuyla en azından 15 yaşımdan biri bir tanışıklığım var. Hatta bir 88 89'da sanırım ablamla çok kalabalık bir seçmeydi. Bir seçmelere katılma girişimimiz bile var diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bir önceki yönetim kurulunda gönül sevim seven resmi adı ama gönül seven çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ondan görevi devraldım diyebilirim. Orada da bir kurumsallık vurgusu yapalım. Dernek olduktan sonra sanırım bayağı hızlı bir şekilde 2012'de 100. yıl çalışmaları yapıldı. Ve çok az kişiyle bence çok büyük işler yapıldığını düşünüyorum. Ben o dönem yoğun olduğum için ben çok katılamadım. Şimdi yaklaşık daha 2-3 ay oldu. Hani Sonuçta bir onurdur ama çok yoğun olduğum için önce biraz tereddüt etmiştim. Şimdilik bir şekilde götürüyoruz. Şu anda müze ile ilgili çalışmalarımızdan kısacık bahsediyoruz. Müze özellikle Türkiye'de önemi anlaşılmayan hı. meselelerden biri olduğu için hı hı. bu konu üzerinde durursanız gerçekten hı hı. makbule geçer. Evet. Resmi olarak yönetim kuruluna girmeden önce aslında derneğe üye olduğum dönemde katıldığım ilk genel kurulda Ruhusu Müzesi ile ilgili birkaç konuşma geçti ve ben o konuda bir soru sormamla Ilgın Bey, o zaman sizden bekliyoruz bu çalışmaya atman <gülüyor> <gülüyor> diyerek topu bana attı. Beni en çok heyecanlandıran çalışmalardan biri oldu aslında, yani sıfırdan bir şeyler yaratmak anlamında. Şu anda henüz çok başındayız ama o arkadaşlarıma da buradan selam da yollamış olayım. Nabi hocamla birlikte biz. Telefonunu bir yerlerden bulup Tomur Atagök, Türkiye'de müzecilik çalışmalarını başlatan kişiyi telefonla ulaştık. Kendisi bir ay sonra bizimle görüştü. Çok da sıcak karşıladı. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğrencilerine haber verdi. Dört tane müzeci arkadaşla tanıştık. Onların içinde iki tanesi biz ruhüstü ile büyüdük zaten dedi. Ben yani kurumsallaşma deyince bu gelir. Ruhüstü tek başına o kadar çok kişiyi etkilemiş ki. Gerçekten hani bir Farklı kurum olmasına evet. gerek yok. Böyle üç kişiden birinde bir sanki denk geliyorum gibi geliyor. Ve tamamen gönüllü bir şekilde bu çalışmalar başladı. Pek olmayacak gibi düşünülen bir şey aslında. Ben olacağına inanıyorum ve emareler de o yönde gidiyor. Sonuçta hani maddi olarak çok bir... Gücümüz yok müze demek hele mekan, mekanlı bir, bir müze. Nasıl şey tasarlanıyor müze deyince yani birçok şey Bayağı şey söyleyeyim öncelikle sanal müze ama devamında bir mekan, mekanı olan bir müze düşünülüyor. Tabii mekan demek çok ciddi bir evet. masraf demek. Fakat biz daha planlayarak gitmek gibi bir şey düşünüyoruz. Ve bu dört arkadaşım envanter çalışmalarına başladı. Aslında tam sizin bir önceki programda bahsettiğiniz ruhusu kimleri etkiledi, kimlerden etkilendi den tutun da... Yani ...onların hepsi müze çalışmalarının bir parçası. Nerede ne tür kayıtları var, işte neler yapmış... ...onun bütün çalışmalarını, bütün tarihselliği içinde gelişimini gösterecek bir şey. Ve sadece sergi değil, yani bizde Türkiye'de müzecilik sergi gibi anlaşılıyor... Yani böyle yaşamayan bir şeyleri yan yana koyduğunuzda sergi modern müzecilikte böyle bir şey yokmuş. Bana da iyi gelen şeylerden biri bu. Yaşayan o kültürü belki araştıran hatta sonra aktaran bir yönü de olmalı ve olabilir deniyor müze çalışmalarında. İlham veren. Evet. O yüzden o hani beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Belki Roisun zamanda yaptığı gibi derlemeler yapılabilir. Belki bir konserlerin verildi. Belki işte çocukların okullardan gelip müziği öğrendiği, Ruysu'yu tanıdığı bir yer olabilir. Belki okullara gidilip müzecilik tanıtımı yapılır. Çok çeşitli bir şeyler olabilir. Yani çok yeni yeni başladığı için ama bu yıl itibariyle daha düzenli bir şekilde planlamalar yapılıp... ...önümüzdeki seneden sonra belki 3-4 yıl içinde, belki 5 yıl içinde mekanlı bir müze bile olabilir deniyor. İnşallah. Umarım daha da kısa sürede olur. Ee, ama kısa sürede de sanal müze çalışmaları yapılacak. Belki bir, bir ya da iki Bu yıl içinde de sanal müze çalışmaları kurulacak. Çalışmaları takip edebilecekleri dinleyicilerin bir site, web adresi. Heh, çok, ee, yani çünkü çok, mesela hı. ben de birçok çalışmadan haberdar değilim. Ya yani Konuyla ilgilenmeme rağmen hı. en azından birileri girip bakarsa belki... Çok yeni olarak çünkü önceki web sitesi maalesef hacklendiği için epey bir süre kapalı kaldı. Ya, bir şey. <gülüyor> çok yeni olarak Refik Hocam'ın öğrencilerinden sevgili Barış'ın katkılarıyla çok hızlı bir sürede ruhisu.org.tr adlı web sitesi açıldı. Şu anda daha çok geliştirilmesi gereken şeyler var ama biz hızlı bir şekilde bir gönüllerden ekip kurup. Yaşayan ve bu bilgilerin de aktarıldığı bir hale getireceğiz. Ruhisi. Ve müzik nokta org nokta tr. Tr. Hı hı. ve Facebook sayfası var tabi ruhusu yüz diye e, ruhusu yüz aslında ama aynı zamanda ruhusu yüz diye de okunabilen evet, ...bayağı bir beğeni almış e, Facebook sayfası da var orada da çok güncel bir şekilde takip edebilirler. Edebilir Şimdi bir türkü arası daha verelim. Bir çift turna gördüm durur dallarda Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde Bizim ele doğru gidin Zi bekleyen var, kizme ilerde, kizme le doğru giden. mi deştin, el elurdun yaremin başını açtın Eşinden ayrıldım yolum şaştı doğru bir katere gidin dün Şenden ayrılmadım şaştın gitmen bizim köye varınca Selam söyle ne işe dosta sorunca Sar selamet menziline var Selamet menziline bağırınca benden yâre selam edin. Aslında konuşulacak çok şey var da Ruhisu bağlamında biraz daha konuşalım istiyorum. Gerçi geçen hafta da biraz sözü geçti ama ruh su bu koroyu kurarken ne düşündü? Ne gibi şeyler vardı aklında? Bu çalışmaları nasıl yürütüyordu? Koral çalışmalar zaten tarihsel sürecin içerisinde o ciddiyetiyle insanlık tarihinin en eski müzik formlarından bir tanesi dinsel anlamda bakıldığında da Hristiyanlık alemi özellikle batıda bu olayı daha çocuk yaşta kiliselerde başlatan hatta bunu çok sesli anlamda özellikle 11. yüzyıldan sonra o çok sesliliğin getirdiği etkin kulak dolumu dediğimiz algıyı güçlendiren yapılanmalarıyla yetişmelerinden kaynaklı bir toplumsal dinamizmin bir parçası olarak bakmak lazım ve hoca 75'te bir tiyatro olgusu nedeniyle Dostlar Tiyatrosu'nun bir oyunu katkı sunmak için kurduğu bu koro aslında 1940'lı yıllardan beri yapmaya çalıştığı ve gittiği her enstitüde her üniversitede her kurumda köy dahil hapishanede de dahil bunu bir toplumsal dinamizm, mücadele gücü, sanatta buluşturma, hocanın kafasında hep hayat var olan hayat şey. görüşüyle de doğrudan hayat, alakalı hayat bir şey. olarak var, felsefesi olarak var. O dünya görüşü. Bu yapının görüşüyle. kurumsallaşabilmesinin nedenlerinden biri de belki bu olabilir. Bence Çünkü bunun bunun hayat görüşüyle var. doğrudan bağlantılı bir şey bu. Çok Koro. çok bağlantılı bir şey. Çünkü hocanın aynı zamanda politik kimliğini de düşünmek zorundayız. Yani sanatçı kimliği Politik kimliğinden soyutlayarak bakamayız. Politik kimliğiyle birlikte sanatçı kimliği Şu vardır eski. hocanın. Yani bu, e, anlamda de, için bu anlamda bakıldığında bu anlamda bakıldığında hatta icra ediş üslubunu bile anlamak onun için. Onun halka dönük yüzünü, ona bakarken emekten yana olan yüzünü, ona bakarken sömüreğe olan karşıt duruşunu, haksızlığa karşı duruşunu, hukuksuzluğa, insan haklarına, aykırılıklara karşı duruşunu çok net ifade ettiği bir alandır aynı zamanda. İşte Şişli Meydanı'nda bir baş başkaldırılar aslında başlı başına. Pir Sultan'ın neresinden bakarsanız bakın orada Pir Sultan'ı betimlerken söyleyiş tarzı önem önemlidir özellikle. Bu ekolize olma olayı. Ruhusu bir ekoldür bakın. Ruhusu, korusu da bir ekoldür. Tıpkı ben çocuklara da anlatırım zaman zaman. Dünyada bir kızıl orduyu, nereden dinlerseniz dinleyin, ha işte bu bir kızıl ordudur, ordunun sesidir. Dinliyorsa, Ruhusu döneminde de e, Dostlar Korosu başka hiçbir koroyla karıştırılmayacak kadar çok net bir savunda sahip, renge sahip olan bir yapıdır. E şimdi bu bile anlamda, fark ediliyor diyebilirim. O eski kayıtları dinlediğiniz evet. zaman bile fark ediliyor. Ve bu Ruhusu Dostlar Korosu, çok büyük emeklerle ortaya çıkarılmış olan bir şey. Neden Koro? Yani gençlerle çalıştığını düşünün ve biz, ben 25 yaşımdaydım hocayla birlikte çalışırken. Aynı zamanda örgütlüydüm. Aynı zamanda öğrenciydim. Üniversitedeydim. Biz o hızımızı, canlılığımızı, disiplinimizi, duyusal, işitsel Güç kaynaklarımızı bizi kaynak, kaynak olarak, kanal olarak besleyen alanları biz ruhyusu felsefesinden aldık. Sokakta direnirken de ondan aldık. Okulda evet. okurken de bundan aldık. İnsan olma duygusunu da o felsefenin içerisinde aldık. Tam bu noktada. Dostluğumuzu ifade ederken de ona başvurduk. Birisine yardım etme duygusunu yaşarken de omuz omuza gelme ve bir arada yürüme anlayışını da biz oradan aldık. Evet. Öylesine canlıydı ki bu. Öylesine gözümüzün önünde ve öylesine etkin bir yapılanlığıydı. Bundan etkilenmek olanaklı değildi. Ben Refik Köksal olma konumumu çok ağır biçimde, etkin biçimde onur duyarak Ruhi Su'dan almışımdır. Tam bu noktada belki bilgine de dönüp sormak lazım. Ama önce yine bir türkü dinleyelim istiyorum. Şimdi Ruhi Su'nun icrasından Giydim Çarıklarımı isimli türküyü dinliyoruz. Thank uh you. -huh. Gelen miyan vurdu geç Refik Hocam'ın bıraktığı yerden şimdi bilgine dönelim istiyorum. Refik Hocam çok güzel bahsetti. Koronun müzikal özelliğinin dışında nasıl işlevselleştiği gibi bir önemi oldu. Günümüzde Ruhi Su Dostlar korusuyla ilgili bu bağlamda neler söyleyebilirsin bir üyesi olarak? Evet. Yani günümüzde... illa ki tabii ki Refik evet. Hocayı desteklemek zorunda değilsin yani. Evet. değişti Karşıtta evet. olabilir. Ya evet. değişti mi? Değişmedi mi? Evet. Aynı hava devam ediyor mu? Yoksa Devam ediyor ama azaldı mı ya da daha da mı iyi ya da daha iyiye mi gidiyor evet. değişti mi bunları öğrenmek için sordum. Yani bu meseleyi tabii bir koro içinde yani koro üyeleri açısından Ruhusu dostlar Korosu bir de koro dışından yani dinleyici teyisi açısından Ruhusu dostlar Korosu ne ifade ediyor? E, bu tabii iki türlü de sorulabilir. Ben daha çok ilkini şey yapayım e, cevaplamaya çalışayım kendi halimde. E, Ruhi dostlar Korosu tabii bildiğimiz gibi yani bizim orada bizi bir arada tutan manevi güç Ruhi Hoca'nın kendi anıları. Yani biz ne kadar dolaylı yoldan o anıları görsek de o anılar bizi bir arada tutuyor. Ve şunu söyleyeyim hiçbir koro bu şekilde bir çalışma yaptığı sırada Ruhi Hoca'nın gibi bir büyük bir ismin anısı olmadan... Bu kadar uzun soluklu ve az önce Refik Hoca'nın da bahsettiği gibi ki özgün bir sondu olan bir koro haline gelmesi mümkün değil. Yani biz zaten türküleri söylerken, kolist arkadaşlarım da aynı şeyleri düşündüğünü biliyorum. Türkü söylerken her zaman o albümlerde dinlediğimiz, Ruyusunun bizzat yanında olan Ruhusu Dostlar Korosu'nun birer üyesi olduğumuzu, yani o süreci devam ettirdiğimizi farkına vararak böylece daha yani yapmamız gerekenden belki de kat kat daha fazlasını yaptığımızı Eminim. Bir de tabii şöyle bir durum var. Ruhi Su ismiyle ilgili burada ekstradan söylemek istediğim bir şey var. Sadece kor olarak değil Ruhi Hoca'nın da genç kuşaklar arasında ne ifade ettiğini ne anlama geldi. En azından bir genç kuşak olarak söyleyeyim kendi gözlemlerime dayanarak. Gezi eylemleri sırasında bildiğiniz gibi pek çok caps yapıldı. Pek çok müzikler uyarlandı. Remixleri yapıldı. Gezi eylemleri sırasında gençlerin ilk başvurduğu Belki de kendinden beklenmeyecek şekilde ellerinde pankartlar türküsü oldu ve onu remix haline getirdi. O internette de duruyor. Yani yüz binler insan tarafından paylaşılan bir video haline geldi. Bu hakikaten yani şunu da gösteriyordu. Genç kuşaklar için de Rüyüs'ü belki Refik Hoca gibi onu 70'li yıllarda tanıyan kuşaklar için belki farklı bir boyutta ama bugünkü kuşaklar için de gerçekten her zaman yani o felsefesinden faydalanılacak her zaman... Hani toplumsal olaylarda olsun olmasın, kendisine başvurulacak bir isim olarak genç kuşakların havzasında bile yer ettiğini söylemek mümkün. O zaman bunun üstünde ellerinde pankartları dinleyelim. Elbette. elbette. Çok da güzel olur, güzel olur, evet. evet. so now neden bahsedelim istersiniz benim aklıma ne geldi biliyor musunuz gerçekten çok etkileniyorum ruhsunun o gülüşü fotoğrafında vardır ya böyle çok etkileniyorum böyle durup durup o fotoğrafına arada bakıyorum yani yüzündeki o gülümseme o yaşam enerjisi ki yaşadığı hayatın zorluklarını da düşünürseniz gerçekten hani onun sırrını çözebilmeyi çok isterdim yani çok doğal bir gülüş müziğin de etkisi vardır diye düşünüyorum orada Kesinlikle hani müzik herhalde Ruh'a da iyi gelen bir şey Ama orada bir yaşam enerjisi Yaşamı bütün zorluklarına rağmen Bir kavrama şeyi var e, Bilmiyorum ben şimdi ruhsu'dan Bahsedince benim doğrudan Gözümden hep o gülüşü geliyor Yani türkülerle birlikte bir şey o Ama ona çok özel bir şey olduğunu Düşünüyorum Çok güzel bir ayrıntı Şimdi ben de birkaç <gülüyor> fotoğrafını Gözümün önüne getirdim evet, Bu son turumuzda söylemek istediğiniz başka neler Dikkatini var acaba? Dikkatimi çeken bir şeydir. Bu sadece anılarımda gözlemlediğim bir şey. Acaba dünyada kaç koro elemanı kaç korist hocasının hastalığında asla onu yalnız bırakmayıp evinde ziyaretine gitmiştir. Ve periyodik olarak yıllarca gitmiştir. Biz her pazar sabahleyin 11'de Hocanın Nişantaşı'ndaki evinde olurduk. İstisnasız bütün Kore elemanları. Bunu kendimizle yapardık. Kimse organize etmez. Kimse kimseye haber vermez. O 11 bizim çalışma saatimizdi. X hanında çalışırken artık 12 Eylül ayak sesleri gelmektedir. Hatta 12 Eylül olmuştur. Hocanın bütün çalışmaları iptal edilmiş. Bu arada Avustral Avustralya'ya gitmiş gelmiştir. Sonra hastalığı çok ciddi boyutlara Hı. ulaştığında evinden çıkamaz duruma geldi. Ve o arada söylediği bir sözü burada anekdot olarak paylaşmak istiyorum hepinizle. Evet. Canım ben bir gün eğer bağlama çalamaz olursam bilin ki ölürüm demişti. Bunu sadece bir anekdot olarak ve tarihe bir belge olarak geçmesi için söylüyorum. Ama o zor hallerinde bile bize ...bağlamaç alıp türkü söylemeye çalışırdı. Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bu röportajlardan bir tanesinde de var zaten. Bir bölgede... ...söylenen halk türkülerinde... ...kullanılan motifler... ...ne kadar zenginse... ...o bölgede... ...koşullar o kadar ağır demektir. <gülüyor> evet. evet. Ben de okumuştum. Okuduğumda çok hoşuma evet. gitmişti gerçekten bu. Evet. Ee, koşullar bizde hiç hafifleşmiyor. <gülüyor> Herhalde Türkiye olarak. Demek ki türkülerimiz devam edecek. Türklerimiz devam <gülüyor> tamam. Yani gerçi bir yandan da o var tabii. Türküler de devam ediyor ama. Evet Fatma Hanım sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? İşte, Son olarak. Türküler devam etsin diyorum. Tamam. Kısa ama öz oldu. Bilgin canım. <gülüyor> <gülüyor> Senin söylemek istediğim bir şey var değil Ruyusu bence e, kuşaktan kuşağa e, hatta daha da gür bir biçimde Ruyusu'nun adı da türküleri de anılmaya devam edecek ve Ruyusu Dostlar Korosu olarak da söyleyeyim koromuz ilerleyen dönemlerde de bence artık o sizin başta bahsettiğiniz kurumsallaşma şeyini bence kat kat aşacak. Buna inanıyorum. inşallah İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım size de ayrıca teşekkür ediyorum. Siz bunu organize ettiniz. Çok sağ olun. Benim için hem sizin buraya gelmeniz çok önemliydi, hem de 3-4 yıldır Ruhi Su'yla ilgili program hazırlayıp sunmayı düşünüyordum. Tek başıma bunu yapmaktansa sizlerle muhabbet halinde böyle bir program hazırlamış olmak çok Memnun etti beni. Umarım ömrüm boyunca kalır şey bunun hatırası. Tabii buyurun. Estağfurullah. Ben de açık radyoya teşekkür ediyorum Emre aracılığıyla. Toplumun böylesine önde, böylesine emek veren ve bağlı bulunduğu toplumda gerçekten hem düşünülmeyi, hem yaşamını, hem türkülerini yaşatılması konusunda hayatını feda eden bir insana ayırdığınız süreç adına Gerçekten ruhusu sevenler adına teşekkür ediyorum. Sizlere de çok sağ olun. Siz de sağ olun bir mukabele. Ben Mahsus mahali mahsus sona bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Refik Hocam herhalde gelmemişti ama kupanın hmm. üzerindeki Mahsus mahali görünce çok sevinmiştim. Tekrarlayayım onu da burada. İlk e, dinlediğim türkülerden birisi dayım aracılığıyla. Çok küçüktüm. Mahsus Mahalli'nde ne olduğunu bilmiyordum. O türkünün ne içinde yakıldığını bilmiyordum. Ama hala şu anda kulaklarımda ve çok etkilemişti beni çocukken ben. Sonradan tabii öğrendiğimde türkü'nün neden yakıldığını ve anlamını çok daha etkiledi. O yüzden sona bıraktım. Bu hafta programı Ruhsu'dan dinleyeceğimiz Mahsus Mahal isimli türküyle kapatıyoruz. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. <Gülüyor> Ah susma hal derler kaldığımız indanda kalırım kalırım dostlar yandadır ikiller ikiller kan'dadır kan'da ama ölür. Aklım sendedir, aklım sendedir Dirliğim, düzenim, dermanım, canım Solum, sol tarafım, imanım, dinim Benim beyazum, ak güvercinim Aman, bilirim gelen günde edilir gelen günde Hazırlayan Yusuf Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Kerem Deniz Sarıgül, Bediz Bayraktar, Ada Bayraktar ve Umut Bayraktara teşekkür ederiz.